Ve azabillahi ne şeytanir rajim Bismillahi r ve nes ta'inu hu ve nes ve na azabillahi min shurur anfusina ve min syiata amalina Men yettihi Allahu falamudillalehu ve man yudil falahadillehu Ve işhedu anla ilahinna Allahu waheedu la shirkala Ve işhedu abduhu ve Fe inne'steqal kitabullah ve hayrül hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umurü mühtaşatuhâ ve bidatin ve Arapça dersimizde 10. başlıktayız. Emamel Meliki kralın önünde. Kâne fil medîneti melikun kebîrun cidden. Ve zalim cidden şehirde büyük bir çok büyük bir kral vardı. Ve zalim cidden ve çok zalim idi. Kâne fil Medineti fi harficer olduğundan Medine esreliyor esrâleniyor Medineti melikun kebirun bu ee, sıfat mevsuf dört şeyde uyum var bu sebeple tekillik, çoğulluk, erkeklik, dişilik marifelik, nekrelik ve harekeler, son harekeler birbirine uyumlu melikun, kebirun, cidden cidden çok demek ve zalimun, cidden bu ve zalimun Olun, Cidden. Yine çok zalimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve kânen nâsu yescudûne lil melike. <gülüyor> Ve kânen nâsu meliki meliki olması lazım ama. El melik kelimesi gayrı mutsarif mi? gayrım değil. Buradaki hareketlendirmede bir hata var. Lil meliki olacak. Yescudune lil meliki. <gülüyor> <gülüyor> Ve kana'n nasu ennas. Burada fail. idiler. he? İnsanlar fail. Yescudun secde ederlerdi. Lil meliki kral için. Kral için secde ederlerdi o krala secde ediyorlardı. Meliki. Meliki. Burada eee olduğu için tenmin almaz. Li Meliki. Li harficer cer. Evet. Evet. Harf cer imanı mi böylece? Yukarıda da çıkıyor emani Meliki olmuş. Evet. Harfi Buradaki şey e, mudaf mudafun ileyh fi cerden ziyade muzafun ile. Wa sami'al meliku kral işitti. Neyi enne İbrahimen yesjudu llahi. Yesjudu llah, yesjudu lillahi. Yesjudu lillahi. İşitti ki İbrahim Allah'a secde ediyordu. Vela la yesjudu li ehadin. Başka kimseye secde etmiyordu. Fırdi belmelik o ve Talebe öfkelenmek demiştik. Ee, kral öfkelendi ve Talebe İbrahim'e İbrahim'i çağırdı, istedi. Ve Talebe İbrahim'e. Ve Jaa İbrahim o, İbrahim geldi. Ve kana İbrahimun la yakhafu ehaden illallah. İbrahim Allah'tan başka kimseden korkmuyordu. La yakhafu, haf, korku, khafe, yakhufu, yakhafu. La yakhafu korkmuyordu. Ehaden, ehaden burada meful kimseden korkmuyordu. Illallah. Allah'tan başka. Kâl el Meliku kral dedi ki, Men Rab bu ke, ya İbrahim. Rabbin kimdir ay İbrahim? Kale İbrahim'u Rabbi Allah'u. Allah Rabbindir. Rabbim Allah'tır. Aliküm selamünaleyküm. Kâl Meliku kral dedi ki, Men ilâhu ya İbrahim'e. Allah kimdir ay İbrahim? Allah da kimdir? Dedi. Kale İbrahim'u ellezi Yuhii ve Umit, o dirilten ve öldürendir. Kale Meliku ene Uhi ve Umit'u, kral da ben de diriltir ve öldürürüm dedi. Ve daa ve daa Meliku ve katalehu, daa çağarmaktı. Kral rajulen bir adam çağırdı ve katil hu, raculen meful, o yüzden hareketi üstün. ve <gülüyor> katil ve onu öldürdü. ve de a, raculen aha yine başka bir adam daha çağırdı ve onu bıraktı, serbest bıraktı. terakehu, <gülüyor> bırakmak. Ahar <gülüyor> ra, diğer. raculen <gülüyor> yine Burada mef'ul. Ve kâle dedi ki ene uhyi ve umitu ben de diriltir ve öldürürüm. Katel racülen bir adam öldürdüm ve terekto racülen bir adam da bıraktım. ve kânel meliku belîden cidden belit ahmak demek, aptal demek. Kral çok aptal birisiydi. ve kezalike kullu muşrikin bütün müşriklerde böyledir. Ve kezalike böyledir, böyle. Kullü bütün. Selamünaleyküm. Aleyküm selamünaleyküm. Salam. bütün müşriklerde böyledir. Ve erade İbrahimu en yefhemel meliku. İbrahim kralın anlamasını istedi. Yefeme, fehme anlamak demek. Kralın anlamasını. Yefemel meliku kralın anlamasını. Dışarıdan mıydı? Ve yefeme, yefeme kavmuhu kavminin de anlamasını istiyordu. Fakale İbrahimu lil meliki İbrahim krala dedi ki. Fakat Allah yetti bir şemsi, Minel Fakat Allah yetti bir şemsi, denir. Fakat Allah yetti bir şemsi, denir. Fakat Allah getirmek gelmek gelmek demek Fakat Allah yetti bir şemsi, denir. Fakat Allah yetti bir şemsi, denir. bir şemsi, güneşi ee, getirir. Allah güneşi getirir. Nereden? Minel meşreki dendan manaları katar. Minel meşreki doğudan doğudan getirir. Güneşi muhakkak Allah güneşi doğudan getirir. Fe'ti biha minel <el> meğrib fe'ti sen de onu minel <el> meğrib batıdan getir. Sen de onu batıdan getir. tehayyer el meliku ve sekete kral şaşırdı ve sustu ve hacil el meliku ve utandı Mahcup oldu ve ma veced cevaben bir cevap bulamadı burada ve ma veced e, olumsuz fiil bulamadı cevaben meful bir cevap bulamadı tehayyere de tehayyere Hayret, hayret, daha önce geçtiydi galiba bu kelime de. Bu da şaşkınlık demek. Fetehal yere şaşırdı. Davetul ul Hocam şu altıncı sıradaki. Meni Allahu İbrahim, Ya İbrahim'e buradaki niye ne oldu mu olmadı? Onu anlayamadım. Ya İbrahim mu olması gerek. Hangisi? Allah'ın evet. evet, orada bir yanlış var hareket hatalı. Evet. İbrahim sonradan tamam. beklenmiştir sonradan beklenmiş şu İbrahim'i olacak orası da <gülüyor> davetul validi valid baba demek davetul validi mudaf mudafun ileyh o yüzden valid esreli Babanın daveti. Babanın davet edilmesi yani. Ve erade İbrahim'u en yed'u validehu eyden. Yani İbrahim yine babasını da davet etmek istiyordu. Fekale lehu. Ona dedi ki Ya ebeti lime tahbudu ma la yesme'u ve la Ey babacığım, ya ebeti, ey babacığım, lime, niçin, niçin, ta'budu, ibadet ediyorsun, ma, la, ma, la, buradaki ma, sıla, la, olumsuzlama, yani buradaki ma, şey manasını veriyor burada, ma, şey, şeye, ibadet ediyorsun, nasıl bir şey, La yesme'u işitmeyen, veya yubsiru görmeyen, basara yubsiru görmeyen, yesme'u işten, la yesme'u işitmeyen. Ve lime yine niçin tahbudu ibadet ediyorsun? Ma şeye la yenfe'u fayda vermeyen, veya yedurru. Zarar da vermeyen bir şeye, şeylere niye ibadet ediyorsun? Ya ebeti, la ta'buduş şeytane. Ey babacığım, şeytana ibadet etme, şeytana kulluk etme. La ta'budiş şeytane. Ya ebeti ubud ubudir rahmane. Ubudur ubudir rahmane. Rubut ibadet et emir kipi bu. Rubut rahman ubudur rahmane. Burada da meful. Yani rahmana ibadet et. Ve gadi be validu İbrahim'e. İbrahim'in babası övgelendi. Ve söyledi. Vali Do aslında İbrahim'i olması lazım. İbrahim kelimesi gayrimunserif olduğu için üstün aldı burada. Vali Do İbrahim'e. İbrahim'in babası. Öfkelendi ve kal, Dedi ki, Ene Adrubuk seni döveceğim. Fetrukni, ve teql şey a beni bırak ve bir şey söyleme. Adrubuk edribuke seni beraber dövmek vurmak demek edrib edribu ben vururum döverim ke seni edrubu edribuke seni döverim fetrukni burada da tereke fiili var fetruk bırak fetrukni beni bırak ve la taqul şey a. Bir şey söyleme. Şey kelimesi de mefoul. İkinci cümlemin faydası İbrahim. Hangi? <gülüyor> Yok babası. Tabii. Beni bırak ve bir şey, Beni rahat bırak ve bir şey söyleme diyor. Hiçbir şey söyleme. Ve İbrahimu Halimen. İbrahim ağır başlı hilim sahibi yumuşak başlı birisiydi. li livalideh. Feqale bunun üzerine babasına dedi ki Selamun aleyke selam üzerine olsun. Ve qale lehu ona dedi ki ene ezhebu min hunak ben buradan gide gidiyorum. Ve ed'u rabbi Rabbime dua edeceğim. Ben buradan gideceğim ve Rabbime dua edeceğim. Ezheb zehebe Gitmek demek. eshebu ezheb, ben gidiyorum. Ene ezhebu ben gideceğim. Minhuna. Huna burası, bura demek. Minhuna buradan demek. Ve edu Rabbi. Ve Rabbime dua edeceğim. Ve teessefe İbrahimu cidden. İbrahim çok üzüldü. Esefe üzülmek. Maalesef deriz ya. Esef üzülmekle beraber demek. Üzüntüyle beraber ve teessefe İbrahim'u cidden İbrahim çok üzüldü ve erade en yezhebe ila beledin ahara ve erade istemek dilemek en yezhebe gitmeyi istemek ila e a manasını verir harfi cer'dir beledin başka bir ülke veya delde Şehir manelere gelir. İla beledin o yüzden iladan dolayı harfi cer olduğundan dolayı beledin diye hareketlendi. Ahara. Başka bir ülkeye gitmek istiyordu. <tık> Ve ya'bude rabbehu. Ve ya'bude rabbehu. Ve Rabbine ibadet etmek istiyordu. Burada rabbe ifadesinde de yine mef'ul. Rabbine ibadet etmek istiyordu. Ve yedu nase ilallahi, ve yedu yedu en yedu en nase insanları yani dağa davet fiili'nin nefolu insanlar. Bu sebeple hareketi üstün. Ve yedu yedu en nase insanları davet etmek istiyordu neye? Ilallahi إِلَ Allah'a davet etmek istiyordu. de tayr aden nesebe ila beld naker ve yabudur rabbahu yani yabudu yabudur rabbahu arade en neseb bu şeyden ene bağlamak için bu En var ya en eee nah, en hebe ve en ya bu yani ila Mekke'te Mekke, Mekke kelimesinde burada gayrımusarif vermiş. Ila Mekke'te. Ila Mekke'te olması lazım ama ila Mekke'te çünkü o gayrımusarif. Esre alacağı yerde gayrımusarif kelimeler üstün alıyor. Ve gadibe kavmu İbrahim'e. İbrahim'in kavmi. Kavmu İbrahim'e bu da mudaf mudafililik. İbrahim'in kavmi öfkelendi. Gadibe İbra kavmu İbrahim'e. İbrahim'in kavmi öfkelendi. Ve gadibel meliku Kral da öfkelendi. Burada bak melik, kavm bunlar hep eee fail. O yüzden harekeleri ötre ve gadi bel ve gadi İbrahim'e, yine validu İbrahim'e, de maddaf maddaf mı ee, babası da öfkelendi İbrahim'in. Ve erada İbrahim'u, İbrahim istedi neyi? Hemen enle en ile bağlıyoruz bunu. Neyi istemiş? En Yusafira, sefer yapmayı, yolculuk yapmayı. Yusafir, sefere, yolculuk. Seferden geliyor. Yusafira yani yolculuk yapmayı ila beledin akara başka bir beldeye yolculuk yapmayı istiyordu ve ya bu bak veya bu de yine burada ene bağlı veya bu de fihi fihi ve e orada Allah'a ibadet etmek istiyordu ve yedu ve nase buradaki yedu ve de e, en sebebiyle üstünleniyor Yeduven nase? En nasta nefur. İnsanları Allah'a davet etmek istiyordu orada. Ve haraj, çıktı, harajce çıkmak. Ve harajce İbrahimu, İbrahim çıktı. Min beledihi, ülkesinden, kendi ülkesinden. Min beledihi ve vedea validehu veda ayrılmak veda deriz ya vedea validehu validehu babasından burada mef'ul valid yani vedalaşmak ayrılmak fiilinin mef'ulü babası yani babasından ayrıldı şöyle de diyebilirdik ve vedea min validehi veya an validehi de diyebilirdik. An veya min harfi cerrinin yerine onu direkt mef'ul yaparak ondan ayrıldı. Manası verilmiş. Ve kasade, kasade kastetmek. Burada kasade İbrahim'i, İbrahim, İbrahim kastetti neyi? Mekke'yi, kasade Mekke'te Demek ki Mekke'ye yöneldi. O tarafa doğru. Yani kastetme fiilini e, Türkçeye böyle geçiriyoruz. Yöneldi. Yani Mekke'yi kastetti. Mekke'yi kastetti dediğin zaman Türkçede biraz tuhaf gelir. O yüzden Mekke'ye yöneldi. Ve kasade İbrahim'u Mekke'te. Ve me'ahu zevcuhu. Zevce'tuhu olacak. Zevcetuhu olması lazım. Zevcuhu olmaz. Yanında kocası Hacer de vardı gibi bir mane zevce tuhu Ve ma'ahu zevcetuhu. Haceru. Haceru. Yanında hanımı Hacer de vardı. Zettiniz değil mi orayı Ve kânet Mekke'tu, Mekke idi ne idi? Leisefiha uşbun, vela şecerun. Uşb, uşap, bunlar ot. Manasını gör. Uşb, ot. Şecer, ağaç. Eşcar, ağaçlar. Uşap, otlar. Uşb, ot. Uşap, otlar. Şecer, ağaç, aşçar, ağaçlar. vekanet mekketu. Mekke dişi bir kelime burada. Semai mühennes. vekanet denildi o yüzden. Yani fiili e, dişi veriyoruz burada. Vekânet, mekketu. Mekke idi. Ne idi? Le ise Yani içinde ot ve ağaç bulunmayan bir yer idi. Ne, yani Mekke'de ne e, ot vardı ne ağaç vardı le ise değil olumsuz yok bu manalara gelir ve kânet Mekke tu le ise fîhâ bi'rûn velâ nehrûn yine aynı kalıpta orada kuyu bir bi'ir kuyu demek Çoğulu bağır gelir. Nehir, nehir, ırmak. Yine orada Mekke'de kuyu veya nehir yoktu, ırmak yoktu. Ve kânet Mekke'tu leyse fîhâ hayvanun ve lâ beşerun. Hayvan veya insanda yoktu. Ve vasale İbrahim'u ilâ Mekke'te. İbrahim Mekke'ye ulaştı. Vasale ulaşmak demek. Sıla. Sıla da buradan gelir. sıla Rahim denir ya. Bağlamak, ulaşmak. Misal. Misal buluşmak demek. Bu hep aynı köktendir. Ve vasale İbrahim'u ila Mekke'te. Mekke'ye ulaştı. Ve nezele fîhâ. Nezele inmek demek. Burada yerleşme manasında. Ve orada yerleşti. ve nezele fîhâ orada indi yani yerleşti ve terake, ve terake İbrahim'u yine zevcuhu demiş ya zevcuhu zevcetuhu olması lazım yani. yeni baskılarda da düzeltmemişler yani demek ki hiç buna Vetereke İbrahim'u zevcetehu, zevcetehu. Burda zevcetehu diyeceğiz. Çünkü terk etme, bırakma fiili'nin mef'ulü. Neyi bıraktı? Haceri bıraktı. Zevcetehu Hacer'a. Hanımı Haceri orada bıraktı. Ve veledehu dehu ve çocuğu İsmail ile. Çocuğu İsmail'i de bıraktı. Welemma erade İbrahimu İbrahim istediği zaman. Welemma erade istediği zaman demek. İbrahimu İbrahim istediği zaman neyi en yezhebe gitmeyi gitmeyi istediği zaman. Kalet zevcetehu Acaba bunlar böyle bir kullanım mı var da hep zevcehu diye şey yapmış? Yani dişi için zevce tehu demesi lazım yani her halükarda. Yani çünkü zevc koca demek. Qalet zevce tehu, zevce tuhu. Estağfurullah. Tuhu. Çünkü söyleme fiilinin faili burada. Haceru. Eşi Hacer dedi ki, İlâ eyne ya seyyidi. Ey efendim nereye gidiyorsun? İla eyne nereye? Eyne neresi demek? Aleyküm selamın ertele. Nere? Eyne nere? İla eyne nereye? İla e a manasını katıyordu. İla eyne nereye? Ya seyidi, seyit efendi demek. Ey beyim, ey bey, hı hı. efendi, hı hı. ey ben efendim. Olur mu? Nasıl mi? Şey. Ya seyidi. Olur mu yoksa? Olmaz. Şimdi bu. Ee, Nispet siyasi var. Ya yedi. Ey efendim, benim efendim. Seyit efendi, Seyit benim efendim. Ey efendim nereye? Etet ruk, etet rukuni huna. Beni buradan mı bırakıyorsun? E, buradaki baştaki E, istifham hemzesi Tet beni bırakıyorsun. Etet beni bırakıyor musun? buraya bırakıyor musun? Beni buraya mı bırakıyorsun veya bu şekilde çevirebiliriz. Beni buraya mı bırakıyorsun? Buradan mı bırakıyorsun? Tetruk terk et. Etetruk terk ediyor musun? Etetruconi beni terk ediyor musun? Yani sondaki o ni beni manasını veriyor. Beni terk burada terk mi ediyorsun? Etetruconi Yine aynı şekilde. Etetrukunni ve leysa huna ma'un ve la Burada ne su var ne de yiyecek. Su da yok, yiyecek de yok. Buna rağmen beni burada bırakıyor musun? Tam yemek Tam yiyecek demek, yemek demek. Ma'un su. Burada su yok. Beni bırakıyor musun? Yemek yok. Hel emerekallahu bihaza? Hel midir mıdır manalar verir. mi, mı. Hel emrake? <hook> Emer emera emretti. Emrake sana emretti. Hel emrake sana sana mı emretti? Sana emretti mi? Allahu Allah mı emretti? Bihaza bunu. Bunu sana Allah mı emretti? Kale İbrahimun neam. Evet dedi kâlet haceru hacer dedi ki kâlet bakın dişi olduğu için fiili müennes aldı. kâlet haceru hacer dedi ki izen la yudi ana yudi ana o zaman izen o zaman o halde öyleyse la yudi ana o bizi zayi etmez daea yok etmek kaybetmek Zayi etmek, ziyanı uğratmak demek. La yudhiyana bizi zayi etmez. O zaman o bizi zayi etmez. Eğer Allah emretti ise o bizi zayi etmez. La iki şey geldiği için olumsuzluk değil mi? Yani, ne? Mesela izen la diyor ya evet. orada bu la yani, olumsuzluk anlamında etmez. La olumsuzluk tabi. Yudî ana bizi zayi eder, ziyana uğratır. La yudî ana bizi ziyana uğratmaz. Bir zemzem. bir zemzeme. Zemzem kelimesi de gayrimun Burada mudaf mudafun ileyh var. Bi'ru zemzemi olması gerekirken bi'ru zemzeme diyoruz. Çünkü gayrimu Zemzem kuyusu demek. Bir ruzemzeme. Zemzeme. Ve, atişe, ve atişe, ateşe ve ateşe İsmailu merraten. Ateşe, ateşe susamak demek. İsmailu İsmail susadı merraten bir defa demek. Merraten merra bir kez bir defa İsmail susadı ve eradet ummuhu eradet denildi çünkü annesi fiilin sahibi dişi ummuhu annesi en teskiyehu maen ona su vermek istedi teskiye saka sulamak demek su vermek demek maen su vermek yani e, su vermek istedi en teskiyehu ona su vermek istedi. Velakin eynel ma lakin su nerede? Ve Mekke tuleyse fiha birun ve Mekke tuleyse fiha nehrun. Mekke'de ne bir e, kuyu vardı, su kuyusu vardı ne de bir ırmak vardı, nehir vardı. Ve kanet Haceru tatlubul ma'e. Hacer su arıyordu. Tatlubu aramak, istemek, talep etmek ve tecri mines safa ilel merveti tecri koşmak demek. Cerra koşmak demek. Tecri o koşuyordu. Mines safa Safa'dan, Safa tepesinden ilel merveti Merve tepesine. İkisi arasında koşurdu yani su aramak için. Talubu mayen yani su arayarak koşuyordu. koşurdu. Ve minel merveti ile safa Merve'den de Safa'ya doğru koşuyordu. Ve Nasrallahu Hacerah. Ve Nasra yardım etti. Allahu yardım etme fiilinin faali. Allah yardım etti. Hacera nefül. Allah Hacerah yardım etti. Ve Nasra İsmail'e, fe khalaqa lehu ma maen. Ve Nasra Allah yardım ettiğine yine İsmail'e. İsmail'e yardım etti. Fe khalaqa yarattı. Lehuma o ikisi için, lehu ona onun için, lehuma ikisine, huma ikisi demek, lehuma maen onlar için bir su yarattı. Ve harecel ma minel ardi, harecel ma u. bakın ma'nın hareketi ötüre fa'il su burada fa'il, çıkma fiilinin fa'ili su çıktı nereden? Minel ardı, yeryüzünden, yerden, topraktan su çıktı. Ve şerebe İsmailu, İsmail içti. Ve şeribet Haceru, Hacer'de içti. Ve bakiyel ma'u, su kaldı. Fekâne bi'ra zemzeme. Zemzem kuyusu oldu. Kaldı ve zemzem kuyusu oldu. Burada bi'ra kelimesi neden üstünlüğü kim söyleyecek? Tekane bira Zemzem. Evet. meful meful olduğu için yani buradan biru Zemzem değil de tekane bira yani kane idi demek ya oldu idi olmak fiili kuyu oldu. Kane bira kuyu oldu. Yani olma fiilinin mef'ulü olan şey su şey kuyu kuyu ne olmuş? Zemzem. Zemzem. zemzem. zemzem oldu kuyu. Zemzem kuyusu oldu yani. Fe barekallahu fi Zemzeme. Allah Zemzeme bereket verdi. Eee su Zemzem kuyusu oldu demi demiyor. Çok fark etmiyor vallahi. Yani. Su burada fail işte. O fail. Tabii fail, failin, failin mef'ulü Su Zemzem kuyusu oldu. Bakıyel ma Yani su kaldı. Fekâne bi'ra Yani bir kuyu oldu. O kuyu işte zemzem kuyusu. Zemzem kuyusu oldu. Allahu fi zemzeme fi harfi cer Zemzem gayrı münsarif. O yüzden fi zemzeme Allah suya, zemzeme bereket verdi. Ve hâzihi hiyel bi'rulletî elleti sıla Burada bağlaç. Ve hâzihi işte bu hiye o okuyu, e, hiel el bi'ru okuyu elleti yeşra yeşrabu minhen nasu ondan insanların içtiği fil haccı hacda insanların içtiği ve yetune geldikleri bi mai zemzeme ila beledihim. Ye'tûne geldikleri demek. Ama bir harfi cerri geldiği zaman getirdikleri, götürdükleri demek. Bima izemzeme zemzeme ve ye'tûne bima'i, i Bak bir harfi cerri gelmiş. O zaman getirdikleri. İlâ beledihim. Kendi ülkelerine getirdikleri zemzem suyu ve hacda insanların içtikleri kuyu işte bu kuyudur. Hel şeripte mâ-i zemzem hel de sen içtin mi? ma e zemzem zemzem suyu içtin mi? burada ma kelimesi şerittenin mef'ulü olduğu için şerebe fiilinin mef'ulü olduğu için üstünlü zemzeme kelimesi ise e, mudaf mudafun ileyh olduğundan dolayı üstünlü gayrı mumsarif olduğundan dolayı sen de içtin mi? yani bu zemzem suyundan evet bir sonraki derste İbrahim'in rüyası. rüya İbrahim'e Başına geçeceğiz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yani hep aynı kalıplar. Yani mef'ul, fi'il, fail, mef'ul. Mef'ul olduğu zaman işte hareketin üstün olması. Bazen mef'ul yaparak harfi cel harf edatlarından birini iptal edip mef'ul yaparak aynı manayı verebiliyoruz. failin her harfi cer almadı sürece daima ötredir. Veya e, edatlardan biri sebebiyle, amillerden biri sebebiyle üstünlü olmadıysa daima ötredir. Mesela inne nasbedat. Yani faili inne nasbedebilir. İnna ederiz deriz mesela. İnna Allahu yahluqu. Allah yaratır. Allah'u yahluku. Bak Allah fail. Yahluku fiil. Yahlukul arda. Allah yeryüzünü yaratır. Yahlukul arda. Arda, ars kelimesi mef'ul burada. Yani yaratılan şey ars. Allahu yahlukul arda. Arda. İnallahi yahlukul arda. İnallahi yahlukularda ne değişti? Masbe. Sadece nasbet. Yani Allah lafzının son harekesi değişti. Allahü wallahu, yahluku, Allah yaratır. İnne Allahe yahluku muhakkak ki Allah yaratır. Yani bu inne nasbetatı kendisinden sonra gelen ismi üstünlüğü yapar son harekesini. Bu sebeple inne Allahe oldu. Allahu şeklindeki fail, inne Allahe oldu. Arz kelimesi Mef'ul Mesela e, Bunu fail olarak verebilir miyiz? Bir, Arz gelmesini? Bir yer nezle, nezle ar Nezlel arda nezle arda Arda Bak yine mef'ul verdim Yok, Arzı Arzı e, fail olarak nasıl veririz? <gülüyor> <gülüyor> Mesela İza zulziletil ardu zilzaleha. Bak burada fail arz. <gülüyor> Sen şimdi arzı fail yapacağız. Burada inen Kur'an arz meful oluyor yine. Yani, yani da fail. Yani fail olduğunu, bu hareketleri yakalamak cümleye doğru manaya vermek için önemli. Bazen mef'ule fail manası verebilir insan buna dikkat etmezse. İşte o kuyudur. Tazih hiel bir ruh, işte okuyudur. Nedir bu kuyu? Elleti okuyu ki yeşrabu minha ondan, minha ondan demek. Minhen nasu? İnsanlar ondan içerler. İnsanların içtikleri slavar ya şimdi elleti, insanların içtikleri fil filhaci hacda içtikleri ve tune bima i zemzeme ile belediim ülkelerine getirdikleri götürdükleri ve ülkelerine götürdükleri zemzem suyu işte bu kuyudur. Bu kuyudandır. Yani burada ya İbrahim'e de yine mudaf mudafınleyh. Sonraki derse bırakılmış Allah. Subhaneke ve bihamdike ve ve ve